Merhaba. Üçüncü köprü inşaatı için İstanbul'un kuzey ormanlarına 28 tesis inşa edilmesi planlanıyor. İstanbul'da halen yapımı süren Üçüncü Boğaz Köprüsü inşaatları için ormana 28 adet yeni üretim tesisi yapılacağı anlaşılıyor. Radikal Gazetesi'nden Serkan Ocak, inşaatı üstlenen İKA grubunun planlarına ulaştı ve planlara göre 7 adet taş ocağı, 7 adet kırma eleme tesisi, 10 adet beton santrali, 4 adette asfalt plant, yeni asfaltı serime hazır hale getiren sabit ya da mobil tesisler yapılacak. Yeni tesislerin nerede yapılacağı haritalar üzerinde tek tek gösterilmiş durumda. İkai yetkilileri tesislerin yapılacağı 3. köprü üzerindeki güzergaha tesislerin karayolları genel müdürlüğünce tahsis edildiğini, köprü bitimine kadar tesislerin çalışacağı belirtildi. Çevre örgütlerine göre tahribat daha da artacak. Üçüncü köprüye karşı kuzey ormanları savunmasının yürüttüğü kampanya için change.org.taksim köprü değil orman adresine gidebilirsiniz. Kuzey kutbundaki buzulların hacmi azalıyor. Avrupa Uzay Dairesi'nin yani ESA'nın Cryosat programı çerçevesinde yapılan gözlemler kuzey kutup bölgesindeki buz miktarının geçen kış en düşük seviyesine indiğini ortaya koydu. Okyanustaki buz kütlelerinin en kalın olduğu Mart-Nisan döneminde bu bölgede sadece 15.000 km küp buz olduğu tespit edildi. Cryosat programının çalışmalar yaptığı 3 yıllık dönem içinde elde edilen veriler, kış döneminde Kuzey Kutup bölgesindeki buz miktarında sürekli bir azalma olduğunu gösteriyor. Bilim insanlarına göre bundan 30 yıl önce Aynı bölgede 30 bin kilometreküp buz bulunuyordu ve elde edilen son veriler buzulların son dönemli bir erime sürecinde olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar son dönemlerde özellikle yaz aylarında buzulların ne kadar alanı kapladığıyla ilgili çalışmalar yapıldığını ancak Kuzey Kutup bölgesindeki buz miktarıyla ilgili en sağlıklı değerlendirmenin buzların hacmini dikkate alarak yapılacağını vurguluyorlar. Avrupa Uzay Dairesi'nden Profesör Alan O'Neill ise Kuzey Kutup Bölgesi'nde olanları anlayabilmek için gördüğümüz değişiklikleri değerlendirebilmek için hacim en önemli gösterge ediyor. Cryosat son yıllarda buz kütlesinin hacminde bir azalma olduğunu teyit etti. Asıl sorun bunun sebebini bulabilmekte. Elbette küresel ısınmanın bir etkisi var ancak doğal değişkenleri de anlayabilmemiz gerekiyor diyor kendisi. Cryosat bu konuda bize büyük yardım sağlayabilir. Avrupa Uzay Dairesi, Cryosat uydusunun 2020 yılına kadar çalışmasını planlanıyor. Uzaydan veriler dünyaya akmaya devam ediyor. Burdur Gölü'nün kurumasına dikkat çekmek ve gölü kurtarmak amacıyla Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel tarafından Göle Yas adlı bir belgesel çekiliyor. Projeye destek veren dansçı ve koreograf Ziya Azazi, göl içinde kurulan sahnede dans ederken sanatçı Sümer Özgü de Üç telli curasıyla gurbet havasını seslendirdi. Burdur Gölü kış aylarında donmadığı için yüz binlerce göçmen kuşa kucak açıyor. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Burdur Gölü göller yerisinin en büyük su kaynağı olarak da bölgeye hayat veriyor. Burdur Gölü son 30 yılda akarsuların üzerine baraj yapılması ve yataklarının değiştirilmesi nedeniyle 1/3 oranında küçüldü. Metrekare olarak küçülen gölün su seviyesi de ciddi bir şekilde azaldı. Çevreciler Burdur Gölü'nün kurtarılması için çalışmalar yaparken Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel de Göle Yaz adlı belgesiyle bu çabalara destek veriyor. Burdur Gölü'nde çekimlere başlayan Türkel göle ilgiyi arttırmak için yıl boyunca her ay Ünlü bir sanatçıyla klip çekecek. Proje hakkında bilgi veren yönetmen Mehmet Şafak Türker demiş ki gölü hep beraber yaşatalım istiyorum. Anılarımız olsun. 20 yıl sonra da bu masada oturduğumuzda Burdur Gölü ile ilgili anılarımız olsun istiyorum. Doğduğum topraklarda yaz türküleri söyleyen kadınlar yaşıyor. Bu kez bir insan için değil göl için söyleniyor bu yaz türküleri. Çünkü 100 bin insanın da içinde olduğu 1 milyon canlının yaşamını etkileyen bu göl kuruyor. 20 yıl içinde tümüyle yok olma tehdidi altında. Bugün göl için yas tutan kadınlar büyük kısmı 20 yıl sonra belki göremeyecek ama yine de göl için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar dedi. Doğa Derneği tarafından kuruyan göller için uluslararası bir buluşma da düzenleniyor. 13 Eylül Cuma günü bunu sizlere aktarmıştık daha önce. 10 ülkeden aktivist ve akademisyenler kuruyan göl için yarın Burdur'da buluşacaklar. Doğa Derneği 2007'den bu yana sürdürdüğü Burdur Gönül'ü kurtarma projesi kapsamında 17-18 Eylül 2013 tarihlerinde Valentin desteğiyle Burdur'da kuruyan göller için uluslararası buluşma başlığı altında bir toplantı düzenliyor. Toplantının amacı dünyada ve özellikle de ülkemizde ve yakın çevresindeki göllerin kurumalarına ne neden oluyor, sonuçları nelerdir, bunun yanı sıra kurmakta olan gölleri korumak için uluslararası ölçekte neler yapılabilir bu konuda Deneyimleri paylaşmak istiyorlar etkinlik 17-18 Eylül'de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi konferans ve sergi salonunda yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.